Mü'minun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Mü'minler muhakkak kalah bulmuştur. Korktuklarından emin, umduklarına nail olmuşlardır. Öyle mü'minler ki onlar Namazlarında huşua riayetkardırlar. Öyle mü'minler ki onlar Boş kırdılardan ve faidesiz şeylerden yüz çeviricidirler. Öyle mü'minler ki onlar zekat vazifelerini yapanlardır. Öyle müminler ki onlar ırzlarını koruyanlardır. Şu var ki zevcelerine yahut sağ ellerinin malik olduklarına kendi cariyelerine karşı olan durumlar müstesnadır. Çünkü onlar bu takdirde kınanmışlar değildir. O halde. Kim bunların ötesini isterse şüphe yok ki onlar haddi aşanlardır. Öyle müminler ki onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet kardırlar. Öyle müminler ki onlar namazlarına devam ederler. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Ki onlar firdevse varis olacaklardır. Onlar bunun için ebedi kalıcıdırlar. And olsun, biz insanı çamurdan süzülmüş bir hülasadan yarattık. Sonra onu sarp ve metin bir karargâhta bir nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi bir kan pıltısı haline getirdik derken o kan pıltısını bir çiğnem et yaptık. O bir çiğnem eti de kemiklere kalbettikte de o kemiklere de et giydirdik. Bil ahare onu başka yaratılışla inşa ettik. Suret yapanların en güzeli olan Allah'ın şanı bak! ne yücedir. Sonra, siz bunun arkasından hiç şüphesiz ki ölüler olacaksınız. Sonra, siz kıyamet gününde muhakkak diriltilip kaldırılacaksınız. Ant olsun ki, biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan gafiller değiliz. Gökten de yetecek kadar su indirdik de onu yerde iskan ettik. Hiç şüphesiz ki biz onu gidermeye de kadiriz. İşte bununla sizin için kurmalıklardan, üzümlüklerden nice bahçeler, bağlar yaptık ki içlerinde sizin için birçok yemişler vardır. Onlardan yersiniz de. Sizin için Tur-i çıkan bir ağaç da yarattık ki o yerden yağıyla ve yiyen kimselere bir katıkla beraber biter.'' Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içinde bulunanlardan size içiririz. Onlarda size daha birçok faideler vardır. Onlardan yersiniz de. Hem onların üzerine hem gemilerin üstüne yükletirsiniz. Andosun biz Nuh kavmine peygamber olarak gönderdik de dedi ki Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala onun ikabından sakınmayacak mısınız? Bunun üzerine kavminden ileri gelen kafir bir güruh şöyle dedi. Bu sizin gibi bir insandan başkası değildir. Size karşı şereflenmek, üstünlük sağlamak istiyor o. Eğer Allah peygamber göndermek direseydi elbette bize melekler indirirdi. Biz evvelki atalarımızdan, bunu duymadık. Kendisinde delilik olan bir adamdan başkası değildir o. Binaneli bir zamana kadar onu gözetleyin. Nuh, ey Rabbim dedi. Onların beni tekzip etmelerine mukabil sen bana yardım et. Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim nezaretimiz ve vahyimizle gemi yapsan. Nihayet helaklerine emrimiz gelip de o fırın kaynayınca ona her nevi hayvanlardan erkek ve dişi ikişer çift ile ailene alıp içerisine gir. Kavminin içinden aleyhlerine söz geçmiş hüküm giymiş olanlar müstesna. O zulmedenlerin kurtulması hakkında bana hitapta bulunma. Çünkü onlar boğulmaya mahkum olmuşlardır. Artık sen... Maiyetinde bulunanlarla beraber geminin üstüne doğrulunca şöyle de bizi o zalimler güruhundan selamete erdiren Allah'a hamd olsun. Şöyle de de Rabbim beni bereketli bir menzile kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın. Şüphe yok ki bunda nice ibretler vardır. Biz elbette İnsanları imtihana çekenleriz. Sonra onların ardından diğer bir nesil yarattık. Onlara da aralarında kendilerinden bir peygamber gönderdik. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala azab-ı sakınmayacak mısınız dedi. Onun kalminden. Kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz halde küfrü inkar eden, ahirete kavuşmayı yalan sayan bir güruh dedi ki, bu sizin gibi bir beşerden başkası değildir. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz and olsun ki bu takdirde siz mutlaka husurana düşenlersinizdir. Öldüğünüz ve bir toprak, bir kemik olduğunuz vakit sizin herhalde diri olarak kabirlerinizden çıkarılmış olacağınızı mı vaat ve tehdit ediyor o? Tehdit oluna geldiğiniz o şey. Ne kadar uzak, ne kadar uzak. O oh, yani hayat bizim şu dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz, yaşarız. Fakat biz tekrar diriltilecekler değiliz. O, Allah'a karşı yalan düzen bir adamdan başkası değildir. Biz onu tasdik ediciler değiliz. O peygamber, Rabbim dedi, beni tekzip etmelerine mukabil sen bana yardım et buyurdu. Az bir zamanda herhalde peşiman olacaklar onlar. İşte onları o müthiş azap sayhası Allah'ın bir adaleti olmak üzere hemen yakalayıverdi de bir çöl, çöp haline getirdik onları artık. Uzak olsun zalimler güroh Sonra onların ardından da başka başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet helakleri için mukadder vaktini geriye getiremeyeceği gibi bundan geri de kalamazlar. Sonra peyderpey diğer peygamberlerimizi gönderdik. Bir ümmete peygamberi geldikçe onu tekzip ettiler. Biz de onlardan kimini kiminin arkasına kattık, helak ettik. Ve onları hikayeler yaptık artık. Uzak olsun imana gelmeyecek bir kavim. Daha sonra Musa'yı ve biraderi Harun'u bunca mucizelerimizle ve apaçık hüccetimizle Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik de İman etmeyi bir türlü kibirlerine yediremediler. Onlar bir ve müstebit adamlardı. Onun için dediler ki, kavimleri bize kulluk edip dururlarken, bizim gibi iki beşere iman mı edecek misiniz? İşte onları tekzip ettiler ve helak edilenlerden oldular. Ant olsun ki, biz Musa'ya Kavmi belki hidayete kavuşurlar diye o kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem'in oğlunu da, anasını da kudretimize bir ayet, ibret kıldık. Onları düz yani oturmaya yarar ve akar suya malik bir tepede barındırdık. Ey Resuller! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin. Güzel amel ve hareketlerde bulunun çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla bilenim. Şu insanlar bir tek ümmet halinde sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Benden korkun. Fakat o kavimler dinlerde muhtelif fırkalara ayrılmak, her fırka kendi ellerindeki neslerindeki din ile böbürlenmek suretiyle parça parça oldular. Şimdi... Sen onları bir vakte kadar sapıklıkları içinde bırak. Onlar kendilerine imdat ettiğimiz, verdiğimiz mal ve evlat ile bizim hayırlarına acele ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır. Onlar işin farkına varmıyorlar. Hakikaten Rablerini büyük tanıyıp onun korkusuyla rikkate gelenler, Rablerinin ayetlerine iman etmekte sebat gösterenler, Rablerine eş tutmaz olanlar, Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri korku ile çarparak vergilerini verenler yok mu? İşte bunlardır ki hayırlarda sürat yarışı yaparlar ve bunlar onun için ta önde gidenlerdir. Biz hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını teklif etmeyiz. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Hayır, onların, kafirlerin kalpleri bundan derin bir cehalet içindedirler. Hem onların bundan başka bizzat işlemekte oldukları daha nice kötü amel ve hareketleri de vardır. Nihayet, refah içinde olanlarını aza bile yakaladığımız vakit, onlar hemen feryat, ve istimdat edeceklerdir. Bugün beyhude sızlanmayın. Çünkü siz bizden kurtulmaya yardım edilmeyeceksiniz. Karşınızda ayetlerimiz okunuyordu da siz bunu kibirinize yediremeyerek gerisin geri dönüyor. Geceleyin de, cemaat halinde ve beytin etrafında hezeyanlarda bulunuyordunuz. Bu hak sözü iyice düşünmediler mi hiç yoksa? Kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir şey, bir kitap ve bir peygamber mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini tanımadılar da şimdi onu inkar mı edicilerdir onlar? Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar bir akis? O peygamber onlara hakkı Kur'an'ı getirmiştir. Fakat onların çoğu hakkı çirkin görenlerdir. Eğer hak onların heva ve heveslerine tabi olsaydı, göklerde, yerde ve bunların içinde bulunan kimseler muhakkak ki fesada uğrar, nizamından çıkardı. Hayır, biz onlara ancak zikir ve şereflerini getirdik. Onlarsa kendilerinin bu zikrinden yüz çeviricidirler. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? İşte Rabbinin ücreti o. Daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Hakikatta sen onları doğru bir yola davet ediyorsun. Ahirete iman etmez olanlar mutlaka doğru yoldan sapanlardır eğer. Biz onları acıyıp da kendilerindeki zararı giderecek olursak yine serseri yani azgınlıklarında muhakkak devam ve inat edeceklerdir. Ant ki biz onları evvelce de açlık azabı ile yakaladık da yine Rablerine baş eğmediler. Onlar yalvarıp yakarmazlar. Nihayet üzerlerine azabı çetin bir kapı açtığımız vakit görürsün ki onlar bunun içinde ümitsizlikle dönülüp kalmışlardır. O sizin için o kulakları, o gözleri, o gönülleri yaratandır iken ne az şükredersiniz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Hepiniz. Ancak ona dönüp toplanacaksınız. O hem dirilten hem öldürendir. Geceyle gündüzün ihtilafı da onun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır. Onlar evvelkilerin dediği gibi dediler. Onlar öldüğümüz ve bir toprak ve kemik olduğumuz zaman mı hakikaten biz mi diriltilip kaldırılacakmışız demişlerdi. An deriz ki bize de, atalarımıza da daha önce bu vaat olunmuştur. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. Sen Habibim onlara ki kimindir o yer ve ondaki bütün mahluklar biliyor musunuz? Allah'ındır diyecekler. O halde iyiden iyi düşünüp de ibret almaz mısınız siz de. Yine de ki kim o yedi göğün Rabbi ve o büyük arşın sahibi? Yine bunlar Allah'ındır diyecekler. Sen de şöyle de öyledir de Allah'tan başkasına tapmaktan sakınmaz mısınız? De ki her şeyin mülkü tasarrufu elinde bulunan kimdir? Ki daima o himaye ediyor. Kendisi asla himaye muhtaç olmuyor. Haydi söyleyin biliyorsanız. Buna karşı da yine hepsi Allah'ındır diyecekler. De ki o halde nasıl olup da böyle büyüleniyorsunuz? Hayır. Biz onlara hakikati getirdik. Onlarsa muhakkak yalancıdırlar. Allah hiçbir evlat edinmemiştir. Onunla birlikte hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı bu takdirde elbette her ilah kendi yarattığını sürükler götürür. Ve elbette kimi kiminin üstüne çıkıp galebe edip yükselirdi. Allah onların bütün vasfı ispat ettiklerinden münezzehtir. Öyle Allah ki gizliyi de aşikarı da bilendir o. İşte o, kâfirlerin kendisine kattıkları eşlerden münezzehtir, çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edilmekte oldukları azabı herhalde bana göstereceksen, o halde Rabbim, beni zalimler güruhunun içinde bırakma. Hakikat biz onlara vat ve tehdit ettiğimizi sana göstermeye de elbette kadiriz. Sen kötülüğü en güzel hasletle defet. Biz onların neler vasfetmekte olduklarını çok iyi bileniz. ve de ki Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım Rabbim onların huzurumda bulunmalarından sana sığınırım nihayet onlardan her birine ölüm gelip çatınca tekrar tekrar şöyle diyecektir Rabbim beni dünyaya geri gönder. Ta ki ben zayi ettiğim ömrüm mukabilinde iyi amel ve harekette bulunayım. Hayır. Onun söylediği bu söz hakikatta boş laftan ibarettir. Önlerinde ise diriltilip kaldırılacakları güne kadar kalmalarına mani bir engel vardır. Sura üfürüldüğü zaman da artık aralarında o gün böbürlenecekleri, soyları, sokları olmadığı gibi birbirinin halini de soruşturmazlar onlar. Artık kimin sevabı tartıları ağır gelirse, onlar korktuklarından emin, umduklarına nail olanların ta kendileridir. Kimin de tartıları hafif gelirse, onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde, ebedi kalıcıdırlar. Cehennemin ateşi yüzlerini vurup yakacak. Orada onlar dişleri sırtı kalacaktır. Onlara şöyle denilecek karşınızda ayetlerim okunurken onları tekzip eden siz değil miydiniz? Dediler diyecekler. Ey Rabbimiz! Bedbahtlığımız bize galebe etmişti. Doğru yoldan sapanlar güruhu idik biz. Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer yine küfre dönersek artık hiç şüphesiz ki biz zalimlerizdir. Şöyle buyurdu buyuracak. Yıkılıp gidin içerisine. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü kullarımdan bir zümre vardır ki onlar. Ey Rabbimiz iman ettik. Bizi yarlığa, bizi esirge. Sen esirgeyenlerin en hayırlısısın derken siz onları eğlence edindiniz. Hatta bu beni hatırlamayı size unutturdu. Siz onlara istihza ile gülüyordunuz. Ben sizin o istihza ve ezalarınıza sabır ve tahammül ettiklerine mukabil bugün onları müminleri mükafatlandırdım. Şüphesiz ki onlar muratlarına erenlerin ta kendileridir. buyurdu, buyuracak Yerde kaç yıl kaldınız dediler, diyecekler. Bir gün yahut bir günün bir kısmı müddetle kaldık. Sayanlara sor şimdi buyurdu, buyuracak ki. Az bir zamandan fazla kalmadınız. Cehennemde kalacağınız ebedi zamanları hakikaten bir bilseydiniz. Ya sizi ancak boş yere yarattığınızı, ve sizin hakikaten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Kayıtsız, şartsız, mülk ve tasarruf ancak kendi hakkı olan Allah. Böyle abez ve zatına yakışmayacak şeylerden çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Arş-ı Kerim'in Rabbidir O. Kim Allah ile beraber diğer bir ilaha bunu ispat edecek hiçbir delil olmamasına rağmen taparsa, onun hesabı, cezası ancak Rabbi neslindedir. Hakikat şudur ki, kafirler korktuklarından emin, umduklarına nail olamayacaklardır. Habibim ki, ey Rabbim, müminleri yarlığa esirge sen acıyanların en hayırlısısın.